Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli kardeşlerimiz Kavadül Akad dersinde kaldığımız yerde devam edeceğiz inşallah urahman Nübüvvet bahsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz vesaire Nebilerle ilgili bahse Ee, geçmiştik. Allahü Teala'nın sıfatlarıyla ilgili konular bitmişti. Geldiğimiz noktada i̇mam Gazali Hazretleri özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, nübüvvetini, peygamberliğin ispatını e, e, konu etti. E, diğer peygamberlerden burada hususi manada veya umumi anlamda bahsetmedi. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin hak olduğunun ispatı, hepsinin ispatı e, sayılıyor. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi inkar, hepsi inkar. Efendimiz sallallahu aleyhi kabul etmek, hepsini kabul etmeye gerektiriyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanan, onun Kur'an'ın Allah'tan ona vahiy olarak indirdiğine inanan ve Kur'an-ı Azimşan'da e, ismi zikredilen yin peygamber eee ismi zikredilmeyen eee men hum men kasusna aleyke ve men hum men lebnaksus aleyk onlardan sana anlattıklarımız var kıssalarını eee yaşantılarını hayatlarını beyan ettiklerimiz var beyan etmediklerimiz de var e bu ateşte görünce demek eee Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmeyen danice peygamberler olduğunu da anlamış oluyor. Zaten yine bir hadis-i şerifte bir vaat 124 bin, bir yirmi 224 bin olarak hadis-i şerifte bunu beyan ediyoruz. Resulullah'ın peygamberliğine sallallahu aleyhi ve sellem inanır, hadislerine inanır. Hadislerine ayet, ayeti de Allah'tan vahiy olarak telakka ediyor. E hadis-i şerifleri de yine Allah'tan Cibril vasıtasıyla aleyhisselam e, vahiy olarak telakka ediyor. Kur'an'la sünnetin bu manada vahiy olma hususunda farkı yok. Bağlayıcılığı, delil oluşu, Şeriatın delilleri dörttür. Edille-i kitap, sünnet, icma, kıyas. E bunların hepsi eee vahye dayandığından yani delil oldukları da vahye dayanıyor. Çünkü "Matta'kumur Resul fehuzû." Resulüm ne verdiyse size onu alın diyor. Sadece Kur'an olarak okuduğunu alın demiyor ki. "Sure yuallimumu'l-kitabe ve'l-hikmete." Benim peygamberim onlara kitap öğretiyor, hikmet öğretiyor. ayette söylüyor. Atıf muhayrat iktizade. Ahmet geldi bir de Mehmet geldi dediği zaman Ahmet ile Mehmet başka adam. Ama deseydin ki Ahmet Mehmet geldi demek ki adamın iki ismi var. Ahmet Mahmut Ahmet Mehmet. Ama kitabı öğretiyor. Bir de vav getiriyor. Bir de hikmet öğretiyor. Hikmet nedir? Fıkıhtır, sünnettir. Ya bunda hakkında hadis-i şerif ne buyuruyor? Ütitül Kur'an ve minel hikmeti misleyin. bana Kur'an verildi, Allah tarafından bahay olarak, bir de onun iki katı fazla, yani Kur'an'dan çok daha fazla, hikmet. Bu da hadis-i şerifler, sünnet dediğimiz. E zaten Kur'an-ı Kerim'de söylüyor, sadece kitap öğretiyor buyurmuyor ki. Hikmet de öğretiyor diyor. Birçok ayet-i bu var. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın, ...kendi zürriyetine, İsmail aleyhisselamdan gelecek neslene peygamber göndermesini... allah'u u Teala'dan e, niyaz ederken... E, ...ki duası Bekara suresine geçen ortada da var... E, ...Cuma suresinde de var ve yani kaç kaç yerde var... ...kitap ayrı, hikmet ayrı... ...ondan sonra... ...ve yuhilmü lehumul ve yuharr-i mualimul ...benim peygamberim diyor yine bu da Araf suresinde olacak... Temiz şeyleri onlara helal ediyor, pis şeyleri onlara haram ediyor. Bak, haram etme etkisi vermiş. Aslında haram etmiyor, haram olduğunu beyan ediyor. Peki haram olduğunu nereden öğrenebilir? Kur'an'da olmayan bir şey. O da vahiy olmasa, Allah'tan cibrille gelmese nasıl onu haramlığını beyan edecek? Helal ve haram ancak Allah'ın yetkisindedir. Amca Habibim diyor, Temiz şeyleri helal ediyor, pis şeyleri haram ediyor. Pis şeylerin haram olduğunu beyan ediyor. Yani beyan ediyor. E bu beyanı yapabilmesi için bu içtahattan işte olmaz ki. Kendi düşüncesiyle çıkaramaz ki bunu. Yasak demek, serbest demek neye bağlı? Ancak Allah'ın e, vahiyine bağlı. E hadisin, hadislerin vahiy olduğu burada zaten bu ayetle kesinleşiyor. Çünkü mesela haramları e, sayıyor. diyelim ki evlilik hususunda e, haram olan şeyleri e, sayıyor veyahut da mesela idrar içmenin haram olduğunu der Kur'an'da geçmiyor. Veya affedersiniz Gaytan'ın büyük abdest yemenin haram olduğunu <gülüyor> Kur'an'da geçmiyor. Misal yani. E bunlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor haram. E neye göre beyan edecek bunu? Allah Teala'dan eden hepsi vahiyle ona bilgi veriyor. Mesela evlenilmesi haram olan kadınları beyan eden de Ee, insan e, diyelim ki dörde kadar evlenebilirken e, iki kız kardeşle evlenemez diyor. Yani iki kız kardeşle iki alanamaz Anladın sen. Ee, i̇ki kız kardeş bir adamın nikahında cem alamaz. Bu haramdır. Yani bu nikah haram oluyor. İkisi de haram oluyor. E şimdi mesela peki bir kızla Bir kadınla teyzesinin arasını nikâhta cem edebilir mi? Mesela burada bu ayette bu geçmiyor. Nisa suresinin ayetinde bu haram olarak geçmiyor. Ama haram. Çünkü hem bir kadın hem de onun teyzesiyle aynı anda bir adam evlenemez. E şimdi bunu nereden öğreniyoruz? E, Hazreti Şerif'ten öğreniyoruz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyuruyor. Efendim e, e, Altın takmak benim ümmetimin erkeklerine haramdır diyor. in hazaini haram lisukuru ummeti hil lillinasim bu ikisi diyor ipekten altın aldı eline gösteriyor benim ümmetimin erkekleri için eee haramdır kullanılması yasaktır erkek kadınlar için helaldir diyor. Ese hiçbir ayette altın takmak kullanmak erkeğe haram diye geçmiyor. İpekle ilgili bir ayet yok. E şimdi bunlar neye göre bu kadar daha yüzlerce haram beyan etmiş. E çünkü ayet-i kerimede diyor ki pis şeyleri onlara haram ol, haram ediyor. Yani haram olduğunu beyan ediyor. E çünkü öbür ayette diyor ki Haşır suresi Resulüm ne verdiyse onu alın neyi yasakladıysa vaz bırakın. E genel yetki vermiş. E niye? E çünkü ayet ya ayetle ona vay gönderiyor ya hadisle ona vay gönderiyor. Sünneti devreden çıkarsan ...sünnetin vahiy olduğunu reddettiğin zaman... ...din tamamen ortadan kalkıyor. E çünkü... ...ne beş vakit namazın beş vakit olduğu... ...ne sabah namazın farzının iki rekat olduğu... ...ne akşamın farzının üç rekat olduğu... ...hiç biri Kur'an'da yazmıyor. Ne zekatın nisabının... ...işte 80 gram... ...seksen küsur gram... 90 gram... Bilmiyorum ...altın olduğu... ...Kur'an'da yazmıyor. Efendim... ...zekat kaçta kaç verilecek? Hani nisab ayrı bir sene geçecek... ...işte... üzerinden nisap miktarı şu kadar gram altın veya onun değerinde para, mal, satılık mal. E tamam. E peki kaç bu o, o nisap malik oldu bir senede üzerine havalan havl oldu? E, ne kadar verecek? Ne kadar 90 gramdan ne kadar verecek yani? 40'ta 1. E yazmıyor 40'ta 1. E sen şimdi 40'ta 1'i bilmeden zekatı bilsen ne olur? Zekat Allah'ın farzı. Namaz, oruç, adet, zekat, kelime-i şahadet sayıyorsun. Nasıl zekat verebilirsin 40'ta 1'i bilmeden? Nasıl namaz kılabilirsin? Sabahın farzı iki rekat bilmeden. Ondan sonra kıyam mı önce, kıraat mı önce, rükû mu önce, secde mi sonra, tehiyyat mı, kade-i ula, kade iki kere mi oturuyorsun, bir kere mi oturuyorsun, dört rekatta kaç kere oturuyorsun, iki rekatta bir kere mi oturuyorsun, kaç kere oturuyorsun, her rekatta bir mi oturuyorsun? Bundan hiçbir Kur'an'da yazıyor. Yani namaz kılmak mümkün değil. Hadis-i şerifleri bilmeden. Zekat vermek mümkün değil. Hac yapmak mümkün değil. Ümre yapmak mümkün değil. Hiçbir şeyin tafsilatı Kur'an'da yazıyor. Sen daha ne konuşuyorsun? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin helal haram etme yetkisi var. Ne manada etkisi var? Beyan etme. E beyan etmek için ne lazım? Bilgi lazım, ilim lazım. Bilmediğim konuyu nasıl açıklayacağım size? E ilim için ne lazım? Sebepleri lazım. Ya bir kitaptan okuyacak, ya bir hocadan öğrenecek, ya tecrübeyle tahsil edecek, ya işte duyu organlarıyla mesela işte Tadacak, acı diyecek, koklayacak bilmem kötü diyecek, güzel diyecek falan filmemle ne. İlmin yolları var. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi Allah haram etmiş, helal etmiş. Bunu korklamakla, duymakla, tecrübeyle anlaşılacak bir şey mi yani? Namazın farzını kaç cekat oldu? Mutlaka vahye dayanıyor. Sen sünnet vahiy değil dediğin anda kafir olursun. Dinden çıkar çünkü Kur'an-ı Kerim'de kitap öğretiyor, hikmet öğretiyor Diyor. Hikmeti ben iştahat ettim demiyor ki. Ütitü diyor. Bana verildi diyor. Verildim diyor. El Kur'an'e Kur'an'ın tamamı vahiy olarak. Ve minel hikmeti misle'yi. Hikmet yani sünnetten de yani ayette hikmet geçiyor. İsabetli ilimler mahasına, ince ilimler mahasına. Fıkıh ilimleri, hükümler ekseriyette tabii. Hadis-i şeriflerde çok hüküm de var. Hikmet hüküm kökünden de geliyor. Efendim. E, i̇ki veri, verildim diyor bak. Ben iştihat ettim, buldum, çıkarttım demiyor. Bu kadar rahat hadis okuyorum size ya. Daha hadisleri reddeden, delil olmaksını itibar etmeyen adam Müslüman olabilir mi? Zaten İslam'ı iptal etmiş oluyor yani. Ne İslam şartı kalıyor, ne iman şartı kalıyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inandığın zaman e, onun okuduğu adlere de inandığın için, hadis-i şeriflere de inandığın Yalancı biri olsa haşa. O zaman e, okuduğu ayete de acaba demek lazım. Allah'tan sen mi işittin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy gelirken şahit miydin? Cebrail aleyhi gelip de ona vaatleri okurken sen de mi işittin? E yok. O dedi ki bana bana ayetler vahiy geldi, okudu ben inandım. E hadislerde sana bildiriyor Allah'ın hükmü budur. O zaman sen ona e, bu, bu delil değil dediğin zaman ne demiş oluyorsun? E senin konuştuklarında şüphe var, şahibe var. Ayet diyorsan tam kabul ederim ama kendiliğinden konuştuğunu kabul etmem. E o zaman sen Kur'an diye okuduğunun da şahidi değilsin. Burada şüphe var, orada da şüphe var. Orada inanıyorsan ki Allah'ın emin kuludur, güvenilir kuludur, bir şey katmaz çıkartmaz. E burada da inanman gerekiyor. Bir insanın emanet vasfı, güvenilirlik vasfı, sıdk vasfı, ısmet vasfı, korunmuşluk vasfı, peygamberlerde aranan şartlar. Bunlar bir bütün halinde değerlendirilir. Şu konuda masum, şu konuda değil. Şu konuda doğru konuşur, şu konuda yalan konuşabilir. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inanan, onun buyurduğu bütün peygamberlere de inanmış oluyor. İsmini verdiği bütün peygamberlere inanmış oluyor. Diyelim Kur'an-ı Kerim'de Yuşa aleyhisselamın zamiri geçiyor, ismi geçmiyor. Ama hadis-i şerifte Yuşa aleyhisselamın Ve nübbi eyyûşâvâdeler bâin, işte kırk sene sonra Tih Sahrası'nda Musa Aleyhisselam da vefat etti, Harun Aleyhisselam daha önce vefat etti. Ondan sonra Cebbar kavimle savaşacak Kudüs'ün fethi. İşte sonra Yûşâh Aleyhisselam peygamberlik verildi diyor mesela hadis-i şerifte. Böyle hadis-i şeriflerde birçok peygamberin ismi de geçiyor, Kur'an'da ismi geçmeyen. Ama 224 bin peygamber gönderildiğinde hadis-i şerifte beyan ediyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inanmak e, zaten onun beyan ettiği bütün hakikatlere inanmayı iktiza eder. E, onun nübüvvetini ispat, peygamberliğinin sabit olduğunun beyanı bütün e, peygamberlerin e, onun beyan ettiği, bildirdiği Kur'an vasıtasıyla veya sünnet vasıtasıyla bildirdiği bütün peygamberlere inanmayı iktiza ediyor. Onun için İmam Hazan Hazretleri. Sadece efendim sallallahu aleyhi ve sellem übüvvetini ispattan bahsediyor. Çünkü Resulullah'a tasdik, sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberleri de tasdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekzip, inkar, diğer peygamberleri de inkar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bahsetti, beyan etti. Allah'ın peygamberleri olduğu, peygamberli olduklarına dair bize ilim verdi bize. Onun için zaten Yahudiler niye kafir olduk? E Musa aleyhisselam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve e haber verdi geleceğe. şimdi Efendimiz'e inanmadıkları için kafir oldular, değil mi? Çünkü kendi peygamberini inkar etmiş oldular. Onun için Kur'an-ı Yahudiler hakkında, Hristiyanlar hakkında ne diyor? E mesela kafir tabiri kullanıyor. E, onlar kendi kitaplarına da inanmaz buyuruyor. Lakin ekstero. La-u'minion, e, onların çoğu inanmaz diyor işte. Abdullah A.S gibi, Ka'b-ül ve Ebb-i bazı Yahudi alimleri Müslüman oldular. Bazı Hristiyan alimleri Müslüman oldular. Efendim, e, efendim sallallahu aleyhi ve sellem iman ettiler. Sahabeden olan olduğu tabiinden var, tabi tabinden var. Hala da şimdi de e, Müslüman olanlar var. Onun için ekseriyeti inanmazlar diyor. Neye inanmazlar? Kendi kitaplarına inanmazlar diyor. Çünkü neden? E, kendi kitabına inansa Tevrat'taki sıfatlar... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti. E bunu inkar. Kendi kitabını da inkar oluyor. Musa'cam de inkar oluyor. İsa aleyhisselam ve mümbeşşiren bir rasulün yetimin ve Ahmet, ismi Ahmet'e kadar beyan etti. İncil-i Şerif'te. Bütün sıfatlarını vasıflarını beyan etti. Benden sonra gelecek. E efendim sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Hristiyanlardan efendimizi inkar edenler sallallahu aleyhi ve sellem e İncil'i inkar etmiş de oldular aynı zamanda. E, İsa Aleyhisselam'ı da tekzip etmiş, yalancı çıkartmış oldular. Onun için Resulullah'a iman, diğer peygamberlere imanı gerektirdiği gibi. E, diğer peygamberlere iman da Resulullah sallallahu aleyhi ve imanı gerektiriyor. Onun için biz Yahudi Hristiyanlara kafir diyoruz. Ama kitap kitaptırlar, işte Tevrat verilmiş, İncil verilmiş. E tamam ama e, kendi kitabındaki, ben şimdi Kur'an'daki bir meseleyi inkar etsem, ne kadar Müslümanım geçinsem kafir olmuyor mu? Oluyorum. E o da işte... Eğli kitap da olsa kendi kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, tasdikiyle ilgili ahetleri, ile ilgili ahetleri inkar ettiği için e, ona iman edin diye emirleri tutmadığı için, inkar ettiği için e, efendim kafir oluyor. Bunun gibi. Onun için. Ey Yahudi ve Nasara taifesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inkar ettikleri için şu anda peygamberliğini ispat bakımından en mühim zat Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bu nübüvvetini ispat, geç, geç, geriden Adem aleyhisselamdan beri bütün nübüvvet müessesesini ispat oluyor. Çünkü şu anda ihtilafı burada çıkarttılar. Gerçi Hristiyanlar e, Musa aleyhisselamı inkar ediyor. Efendim e, Yahudiler zaten İsa Aleyhisselam'ı hepten Allah muhafaza ile anıyorlar. Hiç inanmıyorlar falan. O, onlar da birbirleri arasında e, redler var. Ama hepsi birden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inkar ediyor. Onun için biz Resulullah sallallahu aleyhi nübüvvetini ispat sadedindeyiz. Şimdi bir zatın peygamberliği e, neyle ispat edilir? Neyle sabit olur diyelim. Neyle sabit olur? E ...üç şeyle sabit olur. Birisi... ...husnül hal... E, ...ahlak güzelliği... E, ...efendim... ...güzel vaziyet, güzel siret... ...suret... E, işte, e, efendim ...nefret edilmeyecek şekilde... ...güzel sevimli bir suret... ...ondan sonra güzel gidişat... ...husnü siret... ...gidişat demek yani yaşantı... ...çocukluğundan beri... E, ...doğduğu, büyüdüğü toplum içerisinde... ...güzel anılması... Doğruluğu, dürüstlüğü, yalan işte efendim sallallahu aleyhi ve hepsi meşhur bu Ebu Ceyl'lerin bile kabul ettiği bir şey. E, emanet, güvenilirlik hepsi bu kâfirler bile hicrette işte Hazreti Ali'ye koydu otasına. Dedi emanet mallar var. Ekim vermişti o emanet malları. E, kâfirler, müşrikler çoğu iman etmeyen adamlar. Muhammedüleme buna güvenilir diye vermişler o efendim sallallahu aleyhi ve sellem, yanına. E çünkü güveniyor ki Çalmaz, çaldırmaz, kıyanet etmez, aşırmaz, eksiltmez. Güvenililik. Ondan sonra... ...mikâr-ı ve l tabiat e, Tabiat huy demek yani Türkçesi. Huy güzelliği. Sabır, tahammül, sözünde durmak. Adama söz veriyor, adam unutmuşsun. Orada üç gün bekliyor. Üç gün. Adam sonra altına geliyor. Ya... ...geçmiştir çoktan şimdi, benim bekleyecek diyor. Yine bir gideyim diyor, bir bakıyor orada, duruyor. Hiç ona yine de, ya üç gündür burada seni bekliyorum dedi, en ufak bir kızmadan... ...diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, e, yani ben sözümde durdum diyor, bak ben o saatte geldim diyor mesela. Bu nasıl bir ahlaktır? Böyle bir şey var mı sizin yani? E, huy, güzelliği, işte yani Mekke müşriklerini... görmüyor musun? Neler ettiler? Evinden ettiler, ocağından ettiler, yurdundan ettiler. Efendim, kızının şehit olmasına sebep oldular. E, hicret yolunda devesinden düşürdüler, çocuğunu düşürtürdüler. Yani daha neler neler neler neler. Medine-i hicretine kadar 13 sene çektiği çileler. Bu Böyle bir şey yok. Ama Mekke Mükerrem'i fethediyor. Hepsine diyor ki ondan sonra akoluyorum ki كما قال أخو يوسف يوسف aleyhisselam kardeşlerine dediğini ben de size söylüyorum. E Yusuf aleyhisselam'ın ana baba bir kardeşleri yani. Ya bu arada efendim uzaktan akraba falan biraz yakından da olabilir. Çoğu uzaktan akraba falan ama kabile şey yani. Bu kadar eziyet etmişler. La te'tirim aleykum biliyor musunuz? Sizi kınamayacağım. Size sitem de yok. Sitem de yok ya. Yağfurullah lekum ve verhametlerim. Allah affetsin sizi. Acıyanlarına merhamet etsin. Nasıl bir ahlak? Böyle bir şey kimde görülmüş yani? E şimdi bunlar zaten peygamberliğini ispat için yetiyor böyle bir ahlak. Normal bir vatandaş da olabilir. Sonra sübütü davab-i mucize. Mucizenin zuhuruyla davasının sabit olması. Şimdi mucize ne? Mucize emru halikul il ade Adeti fark eden yani normal olmayan, normalde yaşanması düşünülemeyen, harikulade Türkçe'de de kullanılıyor. Adet demek, alışılmış demek. Adeti yaran demek, ne demek? Alışılmamış demek. Ancak e, tehatti ile makron olacak. Tehatti ne demek? Ben Allah'ın peygamberiyim diyecek. Eğer ben Allah'ın peygamberiyim diye bir iddiası olmadan... ...harikulade bir şey bir insandan zuhur ederse, mesela o zaman e, eğer o zat bir peygambere tabi olmuş, salih bir insansa, evliyadansa, veliyse o zaman ona keramet deniyor. Çünkü hiçbir veli ben Allah'ın elçisiyim, peygamberim demez haşa. Onun için peygamberlikteki fark mucize olmasının özelliği, e, tehatti olacak. Tehatti ne demek? Tehatti şu demek, yani... ...getirin mislini yapın bakalım. Bir kişi bunun örneğini yapsın bakalım. Hani şimdi bu işte göz bağcılık var, hokkabazlık var, adamı üçe bölüp dörde çarpanlar var. Efendim ne bileyim e sand sandığın içerisinde testereyle deşip ondan sonra birleştirip adamı önden koyup sonradan sağlam çıkaranlar var. Neler ne dolaplar dönüyor yani. Ama şimdi onun mislini öbürü de yapıyor. O, o bazın yaptığı öbürü yapıyor. Öbür büyücüğünü yaptı öbürü yapıyor. Ama mucizede ne şartı var? Tehatti. Tehatti ne demek? Meydan okuma. Meydan okuma yani mislini getirin bakalım. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mucizesi e, el mucizetül halide sonsuz mucize Kur'an. E, Araplar o zaman edebiyatta zirve Muallakat, sebale, divanlar, şiirler, yarışmalar, her sene kaben üzerine yarışmada seçilen şiirler asılıyor. Edebiyat, onlardaki edebiyat acayip bir şey. E niçin e, Kur'an-ı Kerim, efendim, e, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, binlerce mucizesi var. Ama en büyük mucizesi, kalıcı mucizesi Kur'an, efendim, kelam cinsinden geldi. Edebiyatta onları bastırsın. ...bastırdı. Hepsi şaştı kaldı. Fetüb-i hadisin misli. Mesela ondan sonra onlara meydan okudu. Meydan okudu eğer ben bu Kur'an'ı uyduruyorsam kendi tarafımdan. Gülfetüb-i haşrisi verin misli müfter O siz de on sure uydurun. Ben burada yüz on dört sure okuyorum. Kısalarından on dört sure uydurun. Ben bir sure okuyorum elli sayfa. Sen kısasından yap, üç beş sayfada on 10 e, sure olur. Mesela Kur'an, altı yüz altı sayfa. Sen orada iki üç sayfada mesela on sure yap mesela küçük kısa ayetlerden. Yava bildiler mi? Sonra indirdi ona fetübi suratimin bi misli. Bir sure o zaman yapın bari. Buna benzer. Ve diyor şöyle diğer Allah'tan gaydi ne kadar taptığınız tapmadığınız. Şahidiniz, şuhudunuz varsa çağırın hepsini. İnkürtüp sadıkayın. Eğer bana, bana Kur'an'ı Allah'tan gelmedi, sen uydurdun sözünüzde sadıksanız ispat etmeniz gerekir. E bir sure de yok. Olsaydı bu kadar dünyanın gavurundan şimdiye kadar onu böyle atlarlardı ona. Ne kadar sahip çıkarlardı. O, o da yok. Sonra bu ne buyurdu? Fethüb'i ayetin. O zaman bir rahat getirin. O da yok.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 O da el-kâriâ-tüm el uyarlama olarak, çalıntı olarak. Fil nedir? Bilir misin? Sana fili ne bilir? İşte uzun, uzun hortumu var, işte kısa kuyruğu var. Yahu kardeşim, tamam da burada sen ne anlatıyorsun ya? Bu filin hortumunu sen mi yarattın? Kuyruğunu sen mi yarattın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar ayet okuyor. Okuduğu ayetlerde allah Teala kendi sununu, sanatını, eserini, yarattığını beyan ediyor. Sen burada neden bahsediyorsun? Filden bahsediyorsun. E kim yarattı? Yaratana gittiğin zaman e zaten sen aciz mahluksun. O yaratan Allah. O da peygamber göndermiş burada. E sen diyebiliyor musun ki beni gönderdi diyemiyorsun. Bana vahir gönderdi diyemiyorsun. E kimin malını sahipleniyorsun? Kimden bahsediyorsun? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Kur'an öyle mi? Karıncasından, arısından, efendim filinden, efendim örümceğinden, efendim göklerden, yerlerden, gezegenlerden, denizden, dünyadan, ahiretten Her şeyi Allah'ın hükmü olarak güyan ediyor. Fark bu. Tezil oldu kaldılar. Edebiyatta zirve adamlar hem de mağaralara girdiler. Kafamız karışmasın diye e, fasahatta belahatta zirve adamlar oturdular, ettiler, düşündüler, taşındılar, kaçındılar. Aylar sonra meydana çıktıklar zaman bütün millet böyle bekliyor. Bir de çıka çıka bu çıktı. Dolayısıyla e, Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin en büyük ispatı mucizenin zuhuru. E, mucizesinin en büyük mucizesine e, yani harikulade şey, kimsenin yapamayacağı bir şey. E, mesela Kur'an-ı Kerim. E, burada da meydan okudu mu? Okudu. Ömrü boyunca meydan okudu. E, kimse meydana çıkabildi mi? Çıkamadı. O zaman bu ne demek oluyor? Mesela ay yarılsın ay, ay, ay yarılsın dediler. he Ben şakkal kamer diyor Kur'an-ı Kerim. Ay yarıldı diyor. Bismillah dedi böyle parmağıyla ayağı böyle işaret etti. dağının bir tarafa ay tam Dolunay gecesindeydi. Mekke döneminde. Ay, bir tarafı ayın dağının bu tarafında kaldı. Bir tarafı bu tarafında kaldı. Ebu Kubeyş'ten de aynı gözüktü. E şimdi böyle ellerini gözlerine işarettir. Bakın bu işledi. Şahit olun buyurun. Ay yarılır mı ya senin parmağın işaretine? Kur'an'da geçiyor. E zaten e, mütevatir bir hadise. Hepsi gördüler. E, Ebu Ceyl. E çünkü ne dediler? Büyü dediler. E, harikulade bir şey olmasaydı zaten ne gösterdi ki derlerdi. Ama şimdi iman etmeyecek bahane bulacağı için önce gözlerine dediler ay yerinde tam duruyor da herhalde bizim gözümüze büyü yaptı. Bizim gözümüz ayı yarı yarıya görüyor. Sonra biraz sildiler, mildiler. Ömüne de sen de böyle görüyorsun. O dedi ben de öyle görüyorum. Böyle olunca ondan sonra ya dediler o zaman ay'a büyü yaptı. Ya bizim gözlerimiz doğru görüyor da ay yani iki yarı yarıya gözüküyor. Allah Allah. Bu nasıl bir şey ya dediler. Ondan sonra dediler ki bu herhalde bizim bu büyüyü Mekke'dekilere bizim kabileye falan işletti. Şimdi bu dünya çapında bir olay olamaz. Onun için bu eğer ki ay yarıldıysa ez, ay bir tane var. Dünyanın her yerinden görülüyor. E şimdi o Mekke'ye de gelen oluyor. Giden o ticaret kafirleri şunlar bunlar. Bekleyelim dediler. Ona buna sorarız. Hemen iman etmeyelim. Ondan sonra beklediler. O geldi bu gitti. Gelene gidene soruyorlar. E biz de gördük. Biz de gördük. Hint'ten Sint'ten nereden gelse her gelir bir. Hani aylar içinde gelen giden böyle birkaç ay evvel böyle bir şey oldu mu Ev oldu biz de gördük ay iker almış. Allah Allah bu ne kadar büyük büyücüymüş dedi. Bütün dünyaya büyü işletmiş. Ve yarava ten yor duu yekulu sihrun mustemir. Ama Mustafa Kemal'in kafası dedil işte dedi, de diyorlar yok benim ay yarıldı, yarılacakmış mahşere kıyamet günü de ayet onu söylüyormuş peygamberin mucizesi olarak yarılmamış. Yao yarılacakla yarıldığı Allah ifade etmesini bilemiyor mu aşağı? fiili i mazi var, fiil-i var. Fiil-i muzari ne? Geleceğe veya zamanı hale e, istikbale muhtemil. Mazi ne? Geçmiş. Geçmiş. Yani olmuş bitmiş. E, Arapçada mazi fiili var. İnşakka. Şakkadan inşakka. İnfial babından. fiili i mazi. İnşakka. yarıldı. Yarıldı bitti daha. El kameru ay. Yarıldı diyor Kur'an sen Bu diyor yarılacak. E peki peşine niye diyor ki ne zaman bir mucize görseler yoruzu yüz çevirirler ve daha yarılmamış da yarılacak olanı haber vermekle bu ne biçim sürekli bir büyüdür. Niye desin? Bir şey görmedi ki. Onun için bir mucize ne zaman görseler diyor. Çünkü Gördüler ay yarıldı. Görünce İnanmaktan yüz çevirirler ve derler Sihurun. öyle bir büyüdü müstemirrün. Bir de süre gitti yani epey bir zaman sürdü. Hani böyle bir saniyelik bir dakikalık değil. Öyle gece durdu yani. Bütün millet dünya gördü. Bunlar böyle kafir diyorum evlâ. Mucize görünce de böyle yaparlar diyor. Ne olacak? Şimdi mucize mucize mucize sen o delal-i kitapları Kur'an-ı Azim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in efendim mucizelerine dair İbnül Kattan rahmetullah efendim 1000 tane mucizeyi bir kitapta toplamış. Bakalım Ubeyd Lohca o kitabı bulabilir mi? İbnül Kattan'ın kitabının ismi yok. Yani inşallah buluruz. Bin mucizeyi toplamış. Delail-ül Nübüvvet kitapları İmam Büyük Muhaddes İmam Beyhek'ı'ya ait, İmam Ebu Nuhem Üspahani'ye ait nübüvvetin delilleriyle alakalı. Onlardan keşke Hep sıralı dersler yapabilseydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizeler, işte hastalıkları yetmesiyle alakalı. Mübarek parmağından bin beş yüz kişiyi doyuracak suların fışkırmasıyla alakalı. İşte efendim gözü akan Katade Hazreti'nin gözünü yene takıp eski gözünü öbür gözünden sağlam gözünden daha güzel görmesiyle alakalı. Hazreti Cabir'in ölmüş iki oğlunu diriltmesiyle alakalı. Ondan sonra Hayber'de Yahudinin Ee, zehirlediği pişmiş koyunun dile gelip ben zehirliyim benden yeme diye dile gelmesine alakalı vesaire vesaire vesaire binlerce delali nübüvvet şevahidu nübüvvet Molla o da şevahit adını takmış yani nübüvvetin Resulullah sallallahu teala peygamber olduğunu şahitleri yani delileri. dolu dolu e, bunların hepsi yaşanmış Kimini beş kişi görmüş, on kişi görmüş, bin kişi görmüş. Hudeybiye'de 1500 kişi mübarek parmağından e, abdest aldılar. Bir de güğümlerini, e, efendim ne kadar ibrikleri varsa yola çıkmışlar çünkü. Medine neresi, Hudeybiye neresi, Hudeybiye Mekke'nin yanında. O kadar mesela kaç yüz kilometre yol çölden geliyorlar kaç hafta. Su lazım, nerede bulacaklar su. Onun için herkes mesela Medine'den sularını doldurmuş. E, yolda da susuz kaldılar. abdast alacakları alamıyorlar. O kadar susuzluk oldu çünkü neden? E, mesafe bitti. Suya da ulaşamadılar. E bu sefer Mekke'de de sokmadılar onları. Kaldılar Hüdebiye'de. E, Mekke'de zemzem var, kuyu var, su var. E, ve lakin ulaşamayınca ne yaptı? Sahih hadis, mütevatir bütün e, 1400 rivati var. Hüdebiye 1500. Kaç kişiydiniz soruyoruz sahabeden. 1400 kişilik Baştan sona abdast saldık diyor. Bir de E, i̇briklerinizi getirin. Ne kadar Medine'den o kadar yola kap, herkes kap doldurmuş develere, bilmem ne Bütün o kapları da doldurdu mu berek çıkan suan. Böyle bir şey olur? Taştan bile su çıkmadığı görülmüş kayalardan şelaleler çıkıyor. Hiç e, etlen e, kemik arasından, deri et arasından su çıktığı dünyada görülmüş. Musa senin mucizesi kayadan su çıktı. Ya, bu daha büyük mucize çünkü elden çıktı. Kayanın altında dünya kadar e, hazne olabilir, su sarnıcı olabilir. Kayaların altları, dağların taştan içleri mahzen dolu. Ama şurada görüyorsun kaç santim yani şurayla şuranın arası. Buradan nasıl çıkacak tonlarca son? Bunlar hepsi mütevatir. Bir kişi görmedi ki bunu. Onun için e, burada e, mucize var. Harikulade binlerce hadise var. E bunların en büyük tabi bize kalmış olan Kur'an Kerim hala mucizeleri devam ediyor İki denizin birleştiği işte sularını bile taşmadığından gökkteer yapışıklı biz onları ayırdık ayetinden. gök değer arasını genişletiyoruz ayetini. daha şimdi anlaşılıyor ki hala uzay genişliyor Feza genişliyor şu anda genişleme devam ediyor aral arasındaki boşluğu ya yani bütün bunlar 1400 küsür sene evvel ee, yani söylenecek şey mi ana rahmindeki çocuğun ile alakalı, şekilleriyle alakalı, şu anda daha kaç senelerdir ultrason çıktı, bilmem ne çıktı, film çıktı, tomografi çıktı falan. E bunlar öyle bir detaylandırıyor ki, çocuğun anne karnındaki tavırdan tavura geçişini, şekilden çekile geçişini, ruh üflenene kadar, canlanana kadar ki evrelerini, ondan sonra çiğnemet halini, pıhtıkan halini, bütün bunları öyle bir anlatıyor ki. Bu böyle bir şey olabilir mi? Kur'an'ın Kur kendisi zaten her ayet-i mucize. Ee, onun için burada Allahü Teala mucize verdiği kulu hakkında ne buyurmuş oluyor? Sadaqâb, dîfettebiyo, ol. benim bu kulum doğru söyledi. Yani dedi ya ki ben Allah'ın peygamberiyim elçisiyim. Allah ona mucize verince, harikulade bir iş verince ama Allahü Teala ben peygamberim, ben Allah'ın peygamberiyim diyen birine harikulade böyle bir mucize nasip etmiyor. Normalde sihirbaz, büyücü, herkes bir hokkabazlık yapabilir. Şaklabanlık yapabilir, bir şeyler gösterebilir falan. Ama mesela müseylemetül kezzap. Peygamberlik iddia etti. Başka da çok peygamberlik iddia edenler oldu. Peygamberlik iddia edenin hiçbiri harikulade bir şey gösteremedi. Çünkü Allah-u Teala ona vermiyor. Eğer peygamberlik iddiasında olana da böyle bir şey versem, karışıklık asıl olur. Onun için ona nasip etmiyor. Eğer bir insan ben Allah'ın elçisiyim, rasulüyüm dediği vakitte... Onun elinde de tabii güzel huydur, ahlaktır, şudur, vasıflar, şeyleri de saydık. Bunların yanı sıra bir de e, hadi isteyen yapabilirse buyurun bakalım kim yapıyorsa yapsın bakalım. Gösterin bunu bir bakalım diye meydan okuyarak bir mucize izah ediyorsa o zaman allah Teala ne, ne buyurmuş oluyor? allah Teala'nın kelamını duyacak halimiz yok. O zaman herkes iman eder. Bizim Tanrımız insanı izle. Saada garip diyeti bügulum benim risalet timi iddia ediyor ya davasında sadık oldu doğru doğru söyledi. Siz ona uyun demiş oluyor. E zaten bu kadar sahabe-i ekrem dünyanın en akıllıları. Dünya kuruldu kula onlardan akıl insan yok ya sahabe-i ekrem Hazretin. Rızvanullah Sırtlık ayrı dava. O tam bir tasdik ve ittiba timsaldir. Ama diğerlerine mucizeler de istediler. E geldi bir zat Arap'tan. E bu sırtlan dedi sana iman ederse ben de sana iman edeceğim. Sırtlan getirdi. Sırtlan öyle bir fasıh kelamla konuştu ki öbürü geldi şu ağaçları çağır bakayım. Geliyorlarsa ben de sana iman edeceğim. Cihat ni davetiyle acideten temşe ile ila sakin böyle mübarek elleri işaret etti. Ağaçlar gövdelerinin üzerinde ayaksız yürüyor, yürüyorlar. Geldiler. Sonra yerlerinize gidin buyurdu, gittiler. E bunu görüyor adam. Herkes acayip acayip mucizeleri istediler. E tabi Mekke kafirleri de istediler ama onlara istedikleri verilmedi. Çünkü onlar Mekke'de pınarlar fışkırt, ırmaklar akıt, safa dağının tümünü altu, somaltun yap. Ya bunları da Efendimiz oturdu dua diyordu, iman etsinler diye tam dua edecekti. allah Teala Cibril Aleyhisselam gönderdi. Habibim şimdi ben bunlara mühlet veriyorum. Bunlara iman et, Sonradan iman edenler olacak. Mekke Fethi'nde oldu. Sonraki dönem oldu. Veyahut iman etmesi adam geberecek kafir. Çocuğu iman edecek. Torunu iman edecek ki oldu. O müşriklerin hemen hemen çocuklarında bir kafir kalmadı ki. İki nesil sonra bir nesil sonra. Onun için eee e, Ebu Cehil'in oğlu, İkrime radıyallahu anh. Velid ibni Muhir en büyük yavurun oğlu Halid ibni Velid ya. Dolayısıyla sen dua etme çünkü Allah Teala senin duanı kırmaz. Ama o zaman kökünden kazıma azabı, azabı istisal terettüp eder, hak olur. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki, mucize istedikleriniz masip. Allah mucize gönderdi, ayetler gönderdi, ayar bunlar tamam. Ama bir de sipariş üzerine onların istediği mucizeleri, Salih aleyhisselam'dan Bu kayadan bize 10 aylık yüklü deve çıkar dedikleri gibi. Ha O deve çıktı o kayadan ama onları iman etmeyince toptan helak oldular. Onun için senden de şimdi sipariş verdiler, istediler. Sen bunları istersen Allah kadir ne olacak? Dünyanın altına bu kadar altınları, madenleri koymuş. Sabah dağında altın yapsa Allah'a ne eksik. Dünyanın altını çoğu yer dağların altın. Bunu yapar. Irmak akıtmak ne Allah için? Mekke'de. Ve lakin ha zemzem urmaktan beter akır. Kıyamete kadar yetiyor bütün uçaca yani. Onu üstüne çıkaramaz mı? Zaten Hacer Validemiz tutmasaydı lekanet zemzem aynen aynı Büyük bir urmak olacaktı. Nilırmağı gibi. Hacer Validemiz zemzem de Zem dur demek. Dur dur dedi. Su gitmesin diye çölde Hacer Validemiz etrafını çevirince kuyu oldu yani. Şimdi Allah buna kadir fakat sen dua edersen Bunlar da iman etmeyecek. Allah biliyor. Etmeyince de toptan azap gelecek. Toptan azap gelirse ileride iman etmesi durumu olan da gidecek. Ona da iman nasip olmayacak. Ondan sonra ondan gelecek. Çocuk Müslüman olacak. O da gelemeyecek. Tümü helak olacak. Onun için sen davet ve tebliğe devam et. Sana Allah'ın verdiği mucizeler çok. Onlardan gören, iman eden zaten onlarla da iman eder. İman etmeyecek zaten. safa Safadağına altın yapsan da iman etmez. Ay yarıldı gördüler de ettiler mi? etmediler. de e, ırmak fışkırsa e, yine iman etmezler. Ayın yarılmasından daha büyük bir olay değil. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den o kadar mucizeler zuhur etti ki gören geçen e, herkes onun peygamber olduğuna kesin e, kanaat getirdi. Ve o gördükleri mucizeler onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmalarını ilzam etti. Mecbur duruma getirdi. Bu kadar. Yüz on dört bin sahabe-i kiram. Bunlar en akıllı insanlar. O Bedevi dediğin Arap'tan olanlar. Onlar ne kadar deha biliyor musun? Onlarda ne beyin var sen biliyor musun? Sen ne diyorsun ya? Bütün profesyonel işini okutur onlardan bir tanesi. E yani kelamlarından görüyoruz. Sorularından, cevaplarından, hikmetlerinden, ince elimden, edebiyatlarından E ne diyorsun? O insanlar e, nasıl öyle, tabi olur mu körü körüne? Onları ikna etmek kolay bir şey mi? Şimdikiler kolay. Affedersin eşeğe çıkarsan, e, Şeyh diye bir ne diye dünya kadar mürit bulur yani. Görmüyor musun? Nurullah'ın kaç bin müridi var, öbürünün kaç bin müridi var, öbürü Mehdi'nin demiş FETÖ, kaç milyon milleti elakette. etti. Adam kafayı çalıştırmıyor ki aklını kira vermiş. Sahabe-i öyle midir yani? Sen onu kandırabilir misin? Bu kadar sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oldu. E neden? E delil gördü. Mucize gördü. delil gördü. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik iddia etti mi? Etti. Çünkü peygamberlik iddia etmeden mucize gösterse o zaman buna Rasûl'e verilen mucize manasına gelmez. Onun için nübüvvet ve Risalet iddia etti. Peki allah Teala da ona mucize verdi mi? Çünkü allah Teala peygamberlik iddiasında Yalancı olana mucize harikulade bir şey nasip etmez. Tamam mucize de izah etti, onun elinde zuhur etti demek Allah Teala onu tasdik etti. E, bu, bu sıfatlara sahip olan her zatın nebi olduğu sabit olmuştur. E, zaten tevatürle 1400 küsur senedir bütün milyonlarca insanların birle intikalle sabit oldu. Sonra Kur'an-ı Kerim şu an aramızda bütün mucizeleri devam ediyor. Ahetleri devam ediyor. E, hasılı kelam e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamber olmadan önce de harikulade olaylar kendisinden zuhur etmiş. Daha doğduğu gece annesinin gördüklerini anlatıyorum. Şu Necatül Valideyn'de. Sırf şu kitap. Bir kardeşimiz Bursa'dan e, Hacı Efendi bizim eski cemaatimiz. Ya yani bir 10 tane alayım da e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının hatırı için onların necatını kurtulsun ispatsa sadediğinde dağıtayım diye niyet etmiş. Bizim bir arkadaşı aramış burada. Bugün bana anlattı. Ondan sonra efendim almış dağıtmış işte hayrına. Fakirlere, talebeleri. Ondan sonra işte annesi, o arkadaşın annesi görüyor. E, hanesinde efendim artık mevlüt mü görüyor? Şerbetler, şuruplar, efendim işte çok böyle nurlar, müjdeler, böyle bir haller ona hasıl olmuş. Şu kitapta sırf Resulullah sallallahu aleyhi ve efendimizin, annesinin e, hamile kaldığından beri gördüğü rüyaları demiyorum. Rüyaların hesabı yok. Yaka zaten uyanırken gördüğü alametler. Sonra doğum gecesi, do uykuda mı doğuracak, uyurken doğurabilir mi bir kadın? Doğum zor iş. Se se sezeryan değil ki bile. De. Narkoz versinler yani. Uyanırken doğum yapıyor. uyanıkken gördüğü alametler, şurada neler yazdık, neler yazdık, sırf e, o bahis yani belki de e, bir kitap, bir risale teşkil eder. Bunlara irhas deniyor, keramet deniyor. Çünkü Efendimiz 40 yaşında peygamber oldu. Peygamber olmadan evvel görüldü. İşte Hz. Abbas Efendimiz tencereyi üzerine kapat, tencere çatladak, ortadan ikiye yarılıyor. Parmağıyla yarılmaz bir yani? Daha bebekken. Ondan sonra e, efendim Parmağıyla böyle işaret ediyordu. Beşikte, beşikte. Say hadis. Hazreti Abbas'a Böyle yapıyordu. Aile konuşuyordu diyor. Yani şöyle parmağıyla işaret etse böyle ayın gittiğini geldiğini görür. E gözle görüyorlardı bunu. E bunlar Kabe'nin doğduğu eve, secdeye kapanıp doğduğu Hazreti Abbas e, e, yok. Dedesi Abdülmuttalip Efendimiz Mevlid gecesi gördü mesela. Safa Dağı'nın uzandığını, Safa Dağı Merve'den tekbirlen geldiğini, cinlerin seslerini, iblislerin inlemelerini Ebu Kubeys'in üstünden. Neler neler neler yani şimdi bunlar bunlar nübüvvetten önce o Yahudilerden, Hristiyanlardan e, Hristiyan rahiplerin başı ama Müslüman oldu tabi Efendimiz'in nübüvvetine yetişmedi ama behira rahip. E, öyle. Bütün ağaçlar ona Efendimiz daha çocukken onun tarafına doğru eğildiği, secde etti. Bulutun üzerinde gölge yaptı. Meyser'e, Katici annemizin köle, e, kölesi, ticaret kafilesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Genç yaşlarında yani, 20 milyar yaşlarda 25, efendim bütün Busra, Şam'ın yakınında, oraya gidene kadar, Mekke nereye, Busra nere, oraya kadar gidip dönünce bir kere güneş üzerine değmemiş. Kafilede sırf o düzeninde özel bulut var. Ya Bunların hepsi peygamberken evvel daha neler neler neler yani. Sen ne diyorsun? Bulan hepsini görüyordu o toplum. Ee, nübüvvet mühürü sırtında. Yahudi bile geldi birkaç günlük Efendim sallallahu aleyhi ve sellem doğmuşken sırtını görebilir miyim dedi. Mekke'ye, ticarete gelmiş Yahudi. Sırtını görünce düştü bayıldı. Nübüvvet beni İsrail'den gitti. görüştü. İşte Alamet burada belirdi. Medine'deki Yahudiler geldi Ümmü Eymen annemize. Ee, Radıyallahu anh Efendimizin dadısı Efendim sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşındayken Ahmet'i bize göster, Ahmet'i bize göster. Bütün Medine Yahudi'ler ayağa kalktı çünkü Tevrat'tan vasıflarını biliyorlar. Böyle bekliyorlar, günü bekliyorlar gecesini sayıyorlardı ya. Sıvırtındaki nübüvvet mührünü efendim e, görünce dediler bu ahir zaman peygamberi budur. Buraya hicret edecek, bu Medine'de ne harpler olacak, ta o zaman Tevrat'tan bildiklerini söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşında ümmü Eben kulaklarına duydu. Sen ne arıyorsun? İşte nübüvvetten evvel yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunu iddia etmeden evvelki döneminde görülen harikulade olaylara irhas deniyor. E zaten fil senesi doğdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan birkaç ay sonra. Ebrehe geldi fil ordusuyla. Ebabil kuşlarıyla allah Teala bütün fil ordusunu yere serdi. Mekke'dekiler hiçbir silah kuvveti yoktu. Ebrehe'nin ordusuna fil ordusuna nasıl dayanacaklar? E Kur'an söylüyor. Fil senesi milat olmuş. Tarih oradan tutulmuş. hani hicri yılbaşı dediğimiz hicretle Hazreti Ömer Efendimiz takvimi hicrete bağladı ama ondan evvelki takvim fil senesinin takvimiydi yani. Fil senesinden beş sene önce, beş sene sonra bütün hesaplar fil fil olayına vakıasına göre hesap ediliyor. O kadar mütevatir bir olay. Bütün dünya biliyor. E o niye Ebreyan ordusu, Ebabil kuşlarıyla? E, Resulullah doğacak iki ay var. allah Teala Habib'in doğduğu senesinde Ne bolluk, ne bereket. Yedi sene kuraklık, kıtlık reş yediler. Efendimiz'in doğduğu sene bolluktan Mekke taştı. fetih senesi dediler, iptihat senesi. Adını koydular, senenin adını. E ya yani bütün bunlar irhasat. E bu keramet de deniyordu, irhas. E peygamberlerin önceki dönem, kablen nübüvveki dönemlerle ilgili keramet denebilir, denebilir ama çünkü ben Allah'ın peygamberiyim diye bir davası ve iddiası olmadığı için o dönemde mucize denmiyor. İrhas, özel tabiri irhas. Bize bir evliya, veli olmadan evvelki gösterdiği bir şeye irhas denmez mesela. O da sadece peygamberlerin nübüvvetten öncekine mahsus bir kelimedir. Efendim, e, şimdi peygamber olmuş, peygamber olduktan sonra e, meydan okumamış böyle hadi bana mı istedim? Mesela Katade'nin diyelim ki ...gözünü iyileştirmiş veya bir hasta gelmiş... ...onu okumuş, iyileştirmiş... E, ...veyahut bir kuyunun suyu... ...avcı avu gibi... ...ya Resulallah bizim bu kuyudan istifade edemiyoruz... ...çok mutlu. mübarek ...mubarek ağzından efendim, biraz su almış... ...suyu ağzında döndürmüş, döndürmüş... mübarek kuyuya bırakmış... ...o su bal olmuş... ...o, öyle o kuyusu öyle okuyorsa... ...bütün oralarda hala o kuyular bal gibi duruyor... ...ama efendim sallallahu aleyhi ve sellem... ...hadi bunu yapan var mı? Mislini yapan yapsın bakalım biriniz falan... Böyle bir de bulunmamış. Ona ayet deniyor. Bak, kablen ve peygamberden önceki harikulade olaya irhas deniyor. Baden ve peygamberlikten sonra olursa, fakat meydan okuma yoksa ayet deniyor. Ama hem baden ve peygamberlikten sonra, hem de var mı mislini getiren yapsın bakalım birisi diye Kur'an-ı Azıfşan'ın hayatları hakkında buyurulduğu gibi, o kabilden harikulade olayları da ...mûcize deniyor. 13'ün için... Ee, ...zaten... Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte ahlakından bahsettik. Ahlakı hususunda... ...ahlakı azime üstün ahlak... ...ondan sonra Tevrat ve İncil'de onun hakkında geçen... E, ...vasıflar... Sonra ...tamamen uygun olması. Tamamen. Bak mesela birisi borç verdi... Borcu gününden evvel, geçenlerde anlattım. Gününden evvel istemeye geldi. Ve gelince de hakaret etti. Çünkü mesela üç günlüğüne anlaşmışlar. O gün dolmadan isteme hakkı yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ödemesi icap etmiyor. Ama adam geldiği zaman, ya benim önceden biraz ihtiyacım oldu. sen verir misin? Deme hakkı var. Var teklifi. Ama sen kalkıp da e, işte ey muttalib buğulları sizin zaten eliniz ağırdır. Ne biçim adamsınız? Paramı vermiyorsunuz? Bas bas bağırıyor. Hazreti Ömer Efendimiz artık ...siniri bozuldu, kılıcı çek, çekti yani. Hemen efendim, sallallahu aleyhi ve yatıştır. Sen ne yapıyorsun ya alacak Alacaklı her zaman haklıdır. Sen niye bile bunu bur onu şudur, bu, onudur? Bu. Adama güzel davrandı, hoş muamele yaptı. İşte neyse herhalde toparladı, ne etti, borç mu aldı vesaire neyse hemen ödedi falan. Cık, adam ne dedi? Adam hemen iman etti Yahudi. Çünkü dedi ki, benim dedi, Tevrat'taki senin bütün sıfatlarını tek tek takip ediyorum, Medine'ye geldiğinden beri izliyorum, hepsini tutturdum. Bir de bu güzel huy, işte efendim, e, e, kötü davranana iyi davranmak, kötülüğe iyilikle mukabele. Bu tabii, ben rastlamadım dedi, yani şimdi sana biri kötülük yaptığını görmedim. Sahabe-i Kiram zaten çok taze mürmet ediyor falan, birisinin kötülük yaptığına denk gelmedim. Eşin senin adam birisi sana haşın davranacak, sövecek, sayacak, haşa. Terbiyesi yapacak da sen nasıl davranacaksın falan e bunu görmek baktım ki buna pek imkan bulamam. E bu borç meselesi olunca dedim bir fırsat elime geçti. Gününden evvel gideyim. Mesela demesin bekler ya e daha henüz günü gelmedi ki. Onu bile demedi ya. Tamam hemen halledeyim bakayım şudur budur. Hazreti Ömer'i susturuyor ediyor. Ondan sonra Hazreti Ömer'e dedi ki sen dedi bunu biraz kırdın. Kırdığın için şu kadar da fazladan bunun gönlünü yapalım. Bak Yani Hz Ömer'e ne kadar zor gelen bir iş öyle yapan adım. ama efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu ahlakıyla milleti müslüman etti kardeşi Allah Tevrat'ta İncil'de veyahu ani seyyeti ve zibisiyetil hasene. Bunlar hep eski kitaplardaki sıfatları. Kötülükleri affeder, vazgeçer, ceza vermez. Hatta kötülüğe iyilikle mukabele eder. Ya e dedi ben bunu da gördüm. Tamam artık dedi. Ya böyle de bir ahlak olmaz yani. Sen tam dedi, Allah'ın Rasulü haksın sallallahu aleyhi ve sellem, iman etti. E şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yetiştiği toplum ehl-i kitap değil, Tevrat ehli değil, İncil ehli değil, ilim ehli değil, hikmet ehli değil, fıkıh ehli değil, okuma bilmez, yazma bilmez, ümmi bir toplum. Ondan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi diyor ki, اِنَّمَا بُعُسْتُ بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِوْتَمِّنْ مَا مَكَارِ مَا الْاَخْلَقِ Bana Allah hem kitap verdi, yazma bilmiyor, okuma hem bana hikmet verdi işte sünnet fıkı ince ilimler niçin güzel ahlakı tamamlamam için böyle bir çıkış yaptı yani on sonra insanları kemale erdirmem için ilmi kuvvetlerini artırmam için ameli güçlerini melekelerini artırmam için alemleri iman nuruyla salâma nuruyla nurlandırmam için yani kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü kölelerin efendim kırbaçlarla işkencelerle efendim Zorlan işler yaptırıldı bir dönemde sen kölesini adama azat ettiriyorsun veya azat etmiyorsa bile aynı sofraya oturtuyorsun aynı yemekten yedirtiyorsun aynı kumaştan elbise giyindiriyorsun hiç Ebu Cehil o kafa o kibir o kölelerle aynı sofrada e, oturma razı olur mu ama Ebu Beksıddık Az Tömer Az Osman sahibi krep oldu ve bütün toplumu o hale getirdi. E, kafirlerin zaten nalları koptu gitti. Mekke fetihinden sonra zaten hepsi Müslüman oldu. Müslüman olmayan birkaçı işte e, gebertildi, birkaçı kaçtı falan. E, geri kalan bütün toplum Müslüman oldu. Bütün. On sonra bütün kabileler, bütün Cezire tür Arab, bütün Arap, Arap yarım adası Efendimiz Şahı Allah'ın vefatına kadar ya. E, şimdi bu böyle bir toplumu. Kızlarını diri diri gömmekten, efendim, kölelerine kurbaş vurmak, işkence yapmaktan, zevk almaktan çıkarıyorsun. Efendim, e, kölesini e, nöbetleşe, köleyi deveye bindiren, e, kendine kadar yolda bindiyse bir o kadar da köle binip kendi yaya giden bir duruma götürüyorsun. Sofrasında aynı yemekten yedin, aynı elbiseden giyindiren bir duruma yani bu Böyle bir ahlak düzenlemesi... Bu, bu bu kadar kısa bir zamanda. Bu kadar 5-10 senede olacak iş mi bu ya? İnsan insan eğitmek yani hangi vahşi hayvana eğitmek insan eğitiminden daha kolaydır ya? Aç çocuğumuz ortada ya kimseyi eğitebiliyor musun? Kime laf atabiliyorsun? Kimi huyunu düzeltebiliyorsun? Daha mucize arıyorsun kardeşim yani. Ondan sonra e, dinini Allah bütün dinlere galip etti. Dünya kadar sahtekar çıktı, onları Allah kahretti, katletti peygamberim diyen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ispat etti, izhar etti. Münibüvet peygamber, peygamberliğin hak olması. Şu anda bile İslam olmasa, yani dünya 8 milyar insanlık batacak ya. Temizliği öğrendiler, tağreti öğrendiler, tıbbı öğrendiler. Bütün Avrupa'nın tıbbı, Amerika, bütün gavurların elindekileri hepsi Endülüs İslam Devleti'nden aldıkları kitaplardan. tıp kitaplarından tut, e, teknolojiden tut, efendim matematikten, geometriden, cebirden, bütün bunların bu mucitleri bulanları hep Müslümanlar, hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği hikmetlerle ya sen ne ya? Adamlar Avrupa'da e, efendim delirenleri e, de, içine şeytan gibi şey yakıyorlardı diridir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem delilere Bekara Suresi'nin ayetlerini okuyordu, deli akıllanıp gidiyordu ya. Sallallahu aleyhi ve Efendimizin ...öğrettiği ilimler, hikmetler, efendim, tıbb-i bevi hala şu anda onun tıbbı yürürlükte devam ediyor. Bir çörek otundaki mucizeyi plan Hala bütün dünya çörek otu üzerinden gidiyor, Almanya, Amerika, hepsi çörek otu üzerine ne incelemeleri, ne haplar yapıyor. Sen ne diyorsun? Bütün Avrupa'nın şu andaki ilerlemesinin sebebi, müsebbibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen ilimler ve hikmetler, onun öğrettiği ilim ve hikmetlerdir. E İspanya'da şimdiki İspanya, Endülüs İslam Devleti. 600-700 sene ya. Bütün dünyanın medeniyeti oradan, ilimleri hikmettir oradan. Gözlüğü bulanlar onlar. Bütün teleskopları bilmem neler. Ondan sonra gökleri inceleyen astronomi, efendim kozmografya cihazlarını bütün İslam uleması yani. Ta efendim onlar e, hayvan bakıcı, bakıcısıyken Semerkant'te E, gök ilimleri tahsil ediliyordu ya Ulu Bey döneminde yani demek istiyorum e, bu kadar e, cehalet içindeki bir toplumda e, okuma yazma bilmeden yetişip de e, bütün dünyaya ilim ve hikmet saçan bir zatın peygamberliğinin ispatı sadedinde daha kelama gerek var mı? E zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara gönderildiği nas var, ayet var, hadis var. peygamber olduğuna inandıktan sonra zaten onun getirdiği Kur'an'ın hak olduğuna inanıyorsun. Kur'an'ın hak olduğuna inandıktan sonra ve mesel enke illa bütün insanlara gönderildiği ayetini okuyorsun. Ona inanıyorsun. Hatta insü cinnin tamamına eee ve mesel enke illa rahmetullahi alemlere diyor. Alemlerde cinler de var. Ondan sonra bi resul ve lesvedi Kırmızı, siyah, oradaki maksat insanla cin. Onlara gönderildim buyuruyor. Efendim, Onu inanıyorsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber yok. E çünkü Hatemen Nebi'nin diyor, Kur'an Nebilerin sonuncusudur. İsa sem inecek ama Rasulullah ümmet olarak inecek. Kendi şeriatının dönemi bitmiştir. Ama Mehdi hazretlerine yardım için inecek, o hak. Çünkü Rasulullah haber verdi onu. Ama yeni bir nübüvvetle gelecek peygamber yok. E, şeriatın eskidilmeyecek. Çünkü yeni bir şerat gelmiyor ki onun şeraatında esketsin. Ondan sonra bu konuşulanların hepsi haktır ve hakikattir ve gerçektir. Bu anlattığım meselelerden birinin, bak hepsinin demiyorum, bazısının demiyorum. Birinin dahi hilafına bir söz konuşmak küfürdür. Yani bunun aksine bir beyanda bulunan kafirdir. Mesela Rasulullah'tan sonra peygamber gelecektirse kafir olur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatında da nesk edildi. Efendimiz'in döneminde ayeti ayeti nesk etti, hadis ayeti nesk etti, hadis hadisi nesk etti onu konuşmuyoruz. Rasulullah'ın vefatından sonra diyoruz. Daha onun dininde hiçbir hüküm değişmez. اَلَّيَمْ اَكْمَلْ تُلَكُمْ دِينَكُمْ Dininizi kemale erdirdim ve etmemtu aleykum ni'metim. Nimetimi tamamladım ayeti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 82 gün evvel nazil oldu. 82 gün evvel. O 82 günden sonra zaten daha Nesih Mesih, hiçbir ayet hadiste Nesih olmadı ki. Çünkü Kemal'e erdirdim buyurdu, bitti. Onun için, e, bunların e, bir tanesinin hilafına konuşan Resulullah ahlakı tamamlamak için gönderilmedi demişler. E ne demek yani? Bu onun en büyük vasfı yani. Çok aleme nur getirmedi. E, bunların hepsi insanı kafir eder. Yok, peygamber değildi, yok ona kitap verilmedi, yok ona hikmet verilmedi, sünnet verilmedi. Bunlar, bunların hilafına konuşan, yok mucizesi yoktu mucize verilmedi. E Mustafa İslam o mucizeleri inkar eder. E şimdi mucizesi yoktu, ne demek mucizesi yoktu? Bütün Kur'an'da hadis bu, bu mucizelerden bahsediyor. allah Teala Habibi'ne e, bu nimetleri verdiğini beyan ediyor. Efendim, e, ispat ediyor. Her peygamberde mucize şart. Evliyada keramet şart değil. Çünkü neden? Evliyaya, o adamın veli olduğuna, evliyanın bu ümmette veliler olduğuna inanmak şart. Kur'an'da çünkü keramet, e, veli geçiyor. Evliya, Allah geçiyor. Bu ümmette evliya yok desen kafir olursun. Ama falan adam evliya değil dese ona inanmasa kafir olmasın şahıs olarak. Onun için o velinin de sana kendini ispat edecek harikulade bir keramet göstermesi şartı yok. Şartı da yok zaten Allah her veliye de vermez. Ama peygambere iman şartı var. İnanmayan kafir olur ebedi cehenneme gidecek. E Allah ebedi cehenneme adamı gönderir mi? Bunun inandırma inandırmayı icap eden bir mucize o peygambere göstermeden adam geliyor ya Rısalam, madem bana bir mucize göster diyor. Allah da ona vermese, göstermese bu adam da inanmazsa kafir olursa ebedi cehenneme gider. Allah Teala kullarına acıyor. Kulların imanını istiyor peygamberi inandırmak için gönderdi. Mevzu bu yani. Bunları doğru anlayacaksın. Peygamberin mucize göstermesi şarttır. Çünkü Allah mutlaka her peygambere mucize vermiştir. Bütün Kur'an her peygamberin mucizesine bahsediyor. Ama evliyanın keramet göstermesi şart yoktur. Ben senin evliya olduğuna inanmıyorum. E inanma zaten ben de evliyayım demiyorum ki. Zaten evliyada iddia da yoktur. Ben şeyhim, veliyim falan da demez. Demem veliyim. İnanmasan ne olur bana ne? Bir kiramet göster inanayım. Ya ben evliyayım demiyorum ki kardeşim zaten niye kiramet göstereyim der sana zaten çıkar içinden yani. Onun için konu budur. Şimdi ben bugün den beri e, şehteki kalan derslerden, geçen dersten kalanlardan tamamladım. E, bir ibare okuyamadım. Sadece bir yarım satır ibarede okuyayım. Efendim ve dersimizi hıtama ettirelim. Ve Ve faddale Allah-u Teala üstün kıldı ki Muhû Rasûlullah sallallâzim Alâ sâiril enbiyâî Diğer nebilerin, peygamberlerin hepsinden üstün kıldı. Bu kesindir. Bunu da kabul etmek şarttır. İşte adamın biri gitti Osmanlı zamanında dedi ki üstün değil Hepsi eşittir. Bütün peygamberler eşittir dedi. Şunca mevlid sahibi Süleyman Çelebi Hazretleri onun için mevlid'i yazdı. Biliyorsunuz Osmanlı'da yine bir kanuni döneminde Bilmiyorum adı ne unuttum işte. O filmde de var herhalde. Filme de yansıtmışlar bunu yani. Kanuni filmini herhalde bilmiyorum. Ondan sonra e, idam edildi yani. Herhalde Ebu Suud Efendi'nin fetvası idam edildi. O zaman da bir hoca çıkmış işte. Ee, İsa Aleyhisselam Resulullah'tan üstündür. O çünkü hala yaşıyor. İşte o ba babasız yaratıldı falan böyle bir şeyler safsatalar saf uydurmuş falan. E Çünkü e, ayeti hadisi inkar etmiş oluyor. Mekânı fazlullah aleyke azim. Allah'ın sana olan lütfu hepsinden büyüktür buyurur. Ondan sonra ve nikeli aleyhül külün azim sen en büyük ahlak eresin buyurur. Eee Allah bütün peygamberlere onu üstün kıldı. Bu da itikat meselesi. Bak metinde. Allah onu kıldı seyyiden beşeri. Beşerin efendisi. Beşer kim? Adem Aleyhisselamdan sonra insana kadar hepsinin efendisi. Adem Aleyhisselam da onun sancı altına girecek. Musa aleyhisselam da 10 sancı girecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi hadis-i şerifte beyan ediyor. Say hadis-i şerif ene seyyidü veledi Adem'e velâ fakhra ben Adem oğullarının efendisiyim. Adem oğulları derken Adem aleyhisselam bunun haricinde kalıyor zannetmeyin. Adem aleyhisselam dahil. Adem aleyhisselamla beraber bütün onun oğullarının efendisiyim. Velâ fakhra ben bunu iftihar için söylemiyorum. Niye? E ilim için söylüyorum şimdi. allah Allahu Teala bana bir şey vermiş, makam vermiş. Emme bi ni'meti rabbike fehaddis. Habibim Rabb'inin sana verdiği ihnaamı, ikramı, nimeti anlattı, anlat diyor. E, bana emretti. için söylüyorum. Bir de bu Lamba Hasımüsi radıyallahu anh evliyaullah'ın rese o şöyle mana verdi bu adı şerime. İftihar ama ben insanların efendisiyim diye iftihar etmiyorum. Allah'ın kuluyum diye iftihar ediyorum. Bu da çok güzel bir man. Yani ben ubudiyet Kulluk makamı ile iftihar ediyorum. Yoksa insanlar Allah ben efendi yapmış. O yapmış. Ben onu kendimden bilmiyorum. Bu da güzel bir mana. Zaten efendim sallallahu aleyhi ve sellem iftihardan iftihar? Ee, haram edilen, gururlanmak, kendini beğenmek, o haram olan bir sıfatı. Haram olan bir sıfattan en çok Resulullah uzaktır. Sallallahu aleyhi sellem, onu düşünmek asla olmaz. Bu itibarla bu Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Allah'ın emrine imtisalen itimar deniyor ona emir tutmak için yani Rabbinin nimetini anlatıyor. Ben sana bir ikram yaptım. Seni alemlere insan beşerin efendisi yaptım. Onun için bunu beyan ediyor. Ee, sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid demek şeref. Kamil şeref sahibi üstün şeref sahibi. Ondan sonra e, bütün e, nebilerden üstün rasullerden de üstün. Rasullerden de üstün. Ülül azim beş tane var zaten. 224 bin nebi var. Bunların içinde 313 rasul var. Bunların içinde beş tane ülül azim var. Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve nebine alim ecma'in Hepsinden üstün. Burada da ihtilaf yok. Bazıları Adem aleyhisselam ile İbrahim aleyhisselamın müşterisine ederek Adem Aleyhisselam Resulullah'tan üstün, İbrahim Aleyhisselam Resulullah'tan üstün gibi bir şeyler demişler. Fakat ehl Sünnet ulemanın geneli buna itibar etmemiştir. Zaten Adem Aleyhisselam e, hakim, sahih müstedrekte, sahih hadiste e, cennetten indirildiği zaman e, ağlaya, ağlaya, ağlaya yüz sene göğe bakamadı hayasından cennet gök tarafında diye. Sonra ne dedi? Ya Rabbi hakkı Muhammed'in illa gafarteli. Muhammed'in hakkı için beni affedin. allah Teala diyor, Muhammed'i nereden tanıyorsun? Dedi, ya Rabbi ben cennette, arşın direklerinde, cennetin kapılarında, kubbelerinde, her yerde, la ilahe illallah, muhammed Rasulullah Resulullah yazılı gördüm. O zaman anladım ki, bu Muhammed kimse, senin en sevdiğin o ki, onu isminin yanına koydun. Onun hakkı için istiyorum. Ya Adem, innehu ahirun ebin min zürriyetik, O senin züriyetinden gelecek. Son peygamber olacak. Velevlevlevme akhelektüke Onu yaratacak olmasaydım seni de yaratmayacaktım. Cenneti de cehennemi de yaratmayacaktım. E şimdi Adem Aleyhisselam bile Resulullah'ın hürmetine yaratılmış. Daha burada ihtilafa mahal var mı? Ee, onun için e, İmam Şeyh Zerruk Hazretleri Şazeli tarikatının kolunu kurucusudur. Büyük Allame'dir. Ya, ilimle veliliği, şeyhliği birleştiren en büyük zatlardan biridir. O da meşayihimden işittim diyor. E, o da şeyh Seyyid Ebu Abdülal Ekrimi radıyallahu anh'tan işittim diyor. Bir gün demiş bu Ebu Abdülal Ekrimi radıyallahu anh, e, üç kişinin, üç alimin yanında bulundu. Bunlar dediler ki, işte İbrahim aleyhisselam Resulullah'tan Eftal, Adem aleyhisselam Eftal gibi bir laflar söylediler. Ben de yani, Onlar da alim adamlar falan konuşuyorlar. Çok ağrıma gitti. Çok ağrıma gitti fakat ne yaptım ne yapayım bir şey diyemedim. Bir daha cuma olmadan hepsinin hakkında bir iftira veyahut da neyse işte bir e, devlete o zamanki sultana neyse siyahet e, laf götürülmüş e, veyahut da işte bir mevzu çıktı. Bir cuma geçmedi. Bir cuma geçmedi. Hepsini de ondan sonra Ee, farklı meclislerde e, devletin adamları boğazladılar. Kıtır kıtır kestiler. Kafalarını kestiler. Üçü de bir hafta içinde boğazlandı diyor. Allah Allah. Onun için Allah'a sığınmak lazım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanına şerefine dokunacak bir şey konuşmamak lazım. Ee, bakalım bu dönem bu bizim zamanımızdakiler ne zaman boğazlanacak? Ne, ne boğazlanmalıklar var. He? Allah boğazlayacak. Allah boğazlayacak Celle Bela alanı verecek yani bir yerden. Bizden bulması. Kimden bulursa bulsun. Ama Allah buldurur. Yani Rasulullah bu kadar hakaret. Sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar iftira. Ondan sonra efendim. Peki hmm, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra e, en üstün kim? Bazı rivadelerde Adem Aleyhisselam demiş, Bazı rivadelerde İbrahim Aleyhisselam, bazı rivadelerde Musa Aleyhisselam, bazı İsa Aleyhisselam. Onun için şimdi e, burada Benim de e, acizane e, bildiğim, e, çok kitaplarda, akayet kitaplarında gördüğüm kadarıyla e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra en faziletli İbrahim aleyhisselamdır. Hem atası olmak sebebiyle, hem işte, azim olmak için İbrahim aleyhisselamdır. Ondan sonra şu Resulullah bile milleti İbrahim'e tabi ol buyuruldu. Çünkü İsmail aleyhisselam atalarının e, hanifiyet dininde İbrahim aleyhisselamın milletinden geldiği için. Ee, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Musa Aleyhisselam, ondan sonra İsa Aleyhisselam, ondan sonra Nuh Aleyhisselam diye biliyorum. Yani Adem Aleyhisselam da tabii hemen onların peşine gelir o zaman. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın e, çok özellikleri var. Bütün beşerin babası olması hasebiyle. Ee, yine böylece Adem ve oğullarının rasulleri meleklerin rasullerinde neftaldir. Yani e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Musa aleyhisselam, Aysa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Nuh aleyhisselam gibi Resuller, 313 Resul, Cebrail aleyhisselamdan, Azra aleyhisselamdan, Mikail, İsraf ve Aleyhisselam'dan üstündürler. Bu da el-i sünnet itikadıdır. Ama sıradan melekler, yani sağımızda solumuzda yazıcı melekler, koruyucu melekler falan, muhakkabat falan bunlar umumi melekler. Umumi melekler yani elçilik vazifesi olmayan melekler onlar Sıradan Müslümanlardan genel erkek Müslüman işte, sıradan Müslümanlardan meleklerin melekler eftarları. Ama e, Müslümanların velileri meleklerin velilerinden, mukarreplerinden üstündür. Bir Biyazıd, Bestam, Ebu'l-Azhani, i̇mam Rabbani, Yusuf, Mehmet gibi, Şan-ı Haşmet, Kattes sallallahu aleyhi, gibi, Ahmed Rifai radıyallahu anh Bunlar meleklerin peygamberlerinden üstün değil, velilerinden, mukarreplerinden üstündür. Kayde budur. Efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in semaya yükselmesi miraç hem ruhuyla hem bedeniyle olmuştur. Bu da önemli bir itikat kaidesidir. Uyanıkken bu kovulmuştur. Bir yere kadar gelmiştir. allah Teala'nın kalemlerinin çatırtısını, yazma sesini bile işitmiştir. Cenneti görmüştür. Cehennemi görmüştür. Sidratül mütehahı görmüştür. Zaten Necm suresinde Sidratül mütehahı, cennetül mevahı mü gördüğü açıkça beyan ediliyor. Ve aynı gece Miraca çıkarıldığı yere önce Mescid-i Aksa'ya oradan Ümmühani annemizin evine Mescid-i Haram'ın içinde kalan şu anda yani Kabe'nin içindeki yere iade buyrulmuştur. Dolayısıyla e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri çoktur. Bazı cahiller Resulullah'ın ölmediğini falan iddia etmektedirler. Bu e, yanlıştır. İsa Aleyhisselam gibi göklere kaldırılır. aşağı. böyle bir itikat ehli sünnette yoktur. E, Azın bir cehalettir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat etmesi e, Allah'ın ona verdiği makamlardan kendisi hakkında hiçbir şeyi noksan edecek değildir. E, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi ki peygamberlerin vefatı normal insanların ölümüne benzemez. Elen bi ahiyan fi kuburu musallun. Peygamberler diridirler kabirlerinde namaz kılıyorlar diyor. Hadis-i şerif sahittir bu. Senedi sahittir. İsnaz sahittir. Zaten kendisi Musa sallallahu kabrine miraç gecesi geldi. Kesibi ahmer kırmızı kum tepelerinin yanında. Ne buyurdu? Ra'ytu Musa, ve kaimun fi kabri usalli. Kabrinde Musa'yı namaz kılarken gördüm. Şimdi burada ve ayakta buyurmasa, bu ayakta hadiste ayakta geçmese diyecekler ki ruhaniyetin namaz kılıyor manevi alemde falan. E ruhaniyetin ayakta oturması olmaz ki. Ayakta olmak bedenle alakalı. Kaimun e ayakta. Mesih'de ksa da 224 bin peygambere imanlık dedi. Hepsi bedenleriyle geldi. Haşim hepsi vefat etmemiş mi etmiş? Ama Allah Teala onların ruhlarına e, diledikleri zaman e, kendi bedenlerinin suretine girip görünme e, tasarrufu kuvveti vermiş. Şehitler hakkında bile velate Allah yolunda öldürülenleri ölü demeyin diyor. Ölü demesini bile neye diyor? E, peygamberler şehitlerden üstün değil mi? Minen nebiyyi ne osatıkın ve şühadâ'l Daha şehitler üçüncüye geliyor. Başta peygamberler Sonra sıttıklar, sonra şehitler. E sen şehitlere böyle ölü demeyin diyen Kur'an, peygamberlerin ölümü normal, bizim gibi ölüm olabilir mi? Ama tabii ki ruhu bedeninden ayrılarak vefat etmiş. Ama kabrinde haydır, diridir, taridir, tazedir. Kabrin şerifinde namaz kılıyor. Bütün ümmetine şahitlik yapıyor. Ee, sabah akşam amelleriniz bana arz ediyor. Bu da sayı Tüm razı olu amelleriniz sabah akşam sabah akşam amelleriniz bana arz ediliyor. Fe invecettu hayrun hamdullah iyi kabellerinizi alınca Allah hamd ediyorum ümmetimi muvaffak ettiği için. Ve invecettu istiğfarukün kötü bir içkiniz, kumarınız, zinanız, namaz terkiniz arz edilirse bana hemen sizin için Allah'tan af istiyorum. Daha ne yapacak? Hayatta olsaydı aynı yapıyordu. Bütün vazifelerine sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, vefatıyla e, tasarruflarından, makamından, kerametlerinden, mucizelerinden hiçbir şey eksik olmamıştır. Şimdi o zındık çıkmış ne diyorsun adına? İşte adı lazım değil e, efendim. Selefi, Vehhabi zındığı. İşte geçen parayla da titi yaptılar. Bilmem ne bir şeyler. Konuşuyor. Ne konuşuyor? Kendi sesine, kendisine. Şöyle bir zındıklık olabilir mi ya? Ya bu adamlar nasıl Müslüman ya? Hocamız dedikleri adam, bana muhbir müfteri deyip de hocamız diye tuttukları adam, şu andaki yeni haftalık ses kaydına ne diyor, ne diyor? Siz nasıl peygambere inanmışsınız be? Diyor ki, peygamberi aracı yapmakla Lat putunu aracı yapmak arasında fark yoktur. Ağızlarından çıkan ne büyük söz. Köpler yere iner ya. Be zındık. Lat putu. Allah'tan başka tapılan put. Pislik. Ritsüm min şeytan. Şeytan ameli pislik diyor Kur'an. Vel en ansab, Ensab nasab dikili put. Diyor ki Resulullah'ı aracı yapmakla lat putunu aracı yapmak arasında fark yoktur. Yuh! Aman ya Rabbi! Böyle bir şey insan bir Müslüman zerre kadar imanı olan peygambere nasıl diyebilir ya? Peygambere tapmakla puta tapmak arasında fark yoktur dese ben de imzamı koyarım. Çünkü Allah'tan gayrısına tapmak şirktir. Ama aracı yapmak diyor Ya Resulullah'a aracı ben mi yaptım? Allah yaptı. Resulüme itaat eden bana itaat etmiştir. Sadece Kur'an'la ilgili olsaydı Resul'e itaatın manası kalmıyor ki. Zaten Kur'an'a tabi olun diye bütün ayetlerde var. Bir de Resul'e itaat diye bir mefhum niye çıkarıyor Allah? Kul atıyor Allah atıyor Resul. Habibim Allah'a itaat edin. Resul'e de itaat edin. E Allah itaattan sonra Kur'an'da Allah'ın vahyi Rasul'e itaat da müstakil bir konu değilse ayrıca itaat gerekmiyorsa o zaman Rasul'üme de itaat edin. Rasul'üme de. Atı farfiyle. Niye Rasul'üme de itaat edin desin yani? Allah ne etmedi Ama Rasul'üme de itaat edin. Çünkü benim aracım odur diyor. Ve <gülüyor> Rasul'üm ne verdiyse onu alın. Ve mâne hâkû mâne fentûr. Onun yasak ettiğini bırakın, terk edin. Ama entebella fimarselna'ka ali ma fi zar. Sanayi taattan güç çevirene seni bekçi göndermedik. Bırak cehenneme kadar yolu var buyuruyor. Hepsi ayet. Bütün Kur'an Allah taat bir yerde tek zikredilmiyor. Hemen peşine Resul-ü taat. Onlar cihat-ı kerime var. Allah taat neyse Resul-ü taat. aracı ben mi yaptım? Ey iman etmiş kullar. Al sana Maide suresi ayeti. Allah'tan sakının haramlarından kaçınır. Vebtehu ile il vesile. Sizi Allah'a ulaştıracak vesile arayın diyor. Aracı diyorsun değil mi zındık. Vesile kelimesi karşılığı ne? Vasıta. O da Arapça. Türkçesi aracı. Kim emretti şimdi bana Allah'a Allah ulaştıracak vesile arayın? Vesilelerin en büyüğü Muhammed Mustafa değil midir sallallahu aleyhi ve sellem? Ondan büyük vesile mi olur? Ondan büyük aracı mı olur? Kur'an'ı o getirdi, sünneti o getirdi. Onu devreden çıkaran kafir olur. Aracı yapmak diyor. Yani onun yüzü su istemek. Ya Adem Aleyhisselam kafir mi oldu? Yat mı taptı? Bukhari Müslüm ayarında onların şartlarına ait olan müstedrekte ve daha birçok kaynakta sayı hadis-i şerif hadis-i sahül-i Şeyheyn, Bukhari Müslüm'ün şartlarını yerine toplamış, ihtiva etmiş. Sahi hadistir diyor hakim. Koca muhaddis. Bu hadiste diyor Muhammed'in hakkı için, hatırı için beni Adem Aleyhisselam ya. Sen nasıl peygamberlere puta tapıyorsun, şirk diyorsun Adem Aleyhisselam'a ya. Ondan sonra aracılık, şefaat, bu Resulullah verilmiş. Hesâniyebâsâkâ rabbû kâvâkâmâ Mahmuda. Gece teheccüde devam et. Seni Rabbin makam Mahmud'a yükseltecek diyor. Gönderecek, çıkaracak. Makam Mahmud ne? Aracılık makamı. Bütün hadislerde söylüyor. Şefaat makamı. Kıyamet günü ilk şefaat makamını aracılığı ben yapacağım diyor. Bütün peygamberler birbirine gidecek. İnsanlar Adem Aleyhisselam'a gidecek. O İbrahim Aleyhisselam'a yollayacak. O Adem Nuh Aleyhisselam'a yollayacak. Adem Aleyhisselam, şey Nuh Aleyhisselam'a, O İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a. En sonunda bana gelecekler. En eleha en eleha. Şefaat bana aittir. Niye bana en önce gelmediniz diyeceğim diyor. buhari Müslüm hadisi. Bukhari Müslüm. Makamı mahmud, şefaat makamı aracılık. Şefaat ne demek? Aracılık. Ne konuşuyorsun ya? Bir de bir tutam sakalından utan bana ya. Sen sakalından utan. Allah rasyonu aracılığını, zat putuna eş tutuyorsun ya. Sana Müslüman diyen mi nasıl Müslüman olacak ya? Sana hoca diye nasıl müslüman olacak ya? Resulullah'ın aracılığın sallallahu aleyhi ve sellem. Peki vesile. yüzü hürmetine. Resulullah kendi istedi. Tirmizi hadisi. Say hadis. Kütübü sitte. Osmanım İbni Hüneyf geldi radıyallahu allah dedi. Gözüm ama ya Resulullah. Bana dedi bir dua öğretir misin? Benim gözlerim açısın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Zat kitap abdest yerine. Bir abdest al. Ondan sonra şu duayı yap. Allah'ım seni eselük ve teveccühüyle keb nabi nabi rahmetin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ya Muhammed inni teveccühtü bike ila rabbi fi hacetim hadi ki dokza Allah'ım feshif ufiyem şefiyane fi nefsim sabe gram diyorlar ki geldi yanımızda gördük ondan sonra eee diptapta serine ama gözükmüyor hiç o hapta salmış dua etmiş birazdan geldi birazdan kaç gün sonra değil abdest aldı oradan geldi gözleri cam gibi görüyor sabah atıyorum bunu cam mescitte olmuş özel bir olay değil bu duada ne öğretti ey Allah'ım ben senden istiyorum ama rahmet peygamberi Muhammed'in hatırı için onun yüzü hürmetine sana yöneliyorum ondan sonra da bana seslen diyor gel de yanıma seslen demiyor abdest yerinde ey Muhammed ben senin hatırınla Rabbime yöneldim bu ihtiyacımın giderilmesi için Ey Allah'ım onun bana şefaatini kabul et. Benim de kendime yaptığım duamı kabul et. Kendi hakkımdaki şefaatimi de kabul et. Dediği anda gözü açılı geldi adam. Yok efendim diyorlar ki bu peygamber hayattaykenmiş. Ya bu gözünü açan adamın peygamber değil ki. Allah açıyor zaten. E bu dua devam ediyor. Sonra Osman İbni Meyf'in başına başka bir olay geliyor. Hazreti Osman zamanında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeli. 13-14 sene olmuş. Yine bu duayı okuyor. Hazreti Osmanlar hemen işini görüyor. Ama yine Resulullah sesleniyor. Resulullah kabrinde. E Bilal ibn Haris sahabeden meşhur. Meşhur Bilal-i Habeşi değil. Bilal ibn-i Haris. E geliyor kabrin başına. Kuraklıktan ümmetin helak oldu. Ümmetin için Allah'tan yağmur su istediyor Uyanıkken kabre söylüyor. Hemen gece rüyasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Git Ömer halife o zaman. Ömer radıyallahu anh'a söyle ki. Niye yağmur doğasla milleti çıkartmıyor? Ben Ömer'i uyanık bilirdim. Niye bu kadar gevşeklik yaptı? Hasta Ömer şaşırıyor kalıyor, hemen üzülüyor, e, ağlıyor, süzüyor, hemen topluyor insanları yağmur doğar. Bu çok meşhur bir hadis. Say hadis. E, Bilal İbni Haris gidiyor Allah'tan su iste diye kabrine söylüyor. Şirk kafir mi oldu haşa? Osman İbni Nefk kafir mi oldu Resulman Hatırcı? Ya Muhammed diye uzaktan seslen, vefatından sonra seslen. Bütün sahabe geliyorlardı hidayat ediyorlar. Sen ne konuşuyorsun ya? Neymiş cüppeli hiçbir delil söyleyemezmiş. Bu kadar rahat okuyorum sana. Ulakelledini edun vesilete rahmetu ve İsra Suresi. Melekler bile diyor bana kavuşmak için vesile ve aracı ararlar diyor. Melekler de mi cahil oldu sana göre? Ondan sonra en açık delili okuyorum şu anda. İcase meutul müezzin fekulu mislimaykul. Sümme salu aleyhi, hese devam ediyor. Sümme sallallahi li'l vesileta. Ezan duası ya, hepiniz biliyorsunuz. Allahumme rabbi zidni ta'atüke ve salatu ve selam ala sayyidina Muhammedin vesilete. Hepimiz yavur mu oluruz her dakika bunu okur. Ya Rabbi, efendimiz Muhammed'e vesile ver. Ne demek vesile? Aracılık. zaten vermiş de sen bu duayı okuyunca şefaat kazanıyorsun yani zaten Allah verdiğini Kur'an'da söylüyor bak vesile aracılık. kendisi Resulullah diyor bütün meselü uliyel vesilete müezzini ezan okurken işittiğiniz zaman onun dediğini tekrar edin sonra bana salavat okuyun Allah'ım salli ala ve Muhammed ve ve sellem sonra benim için vesile isteyin vesile sizi kurtarmam için dünya ahiret aracılık vesile vasıta aracılık Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize beş vakit ezanda aracılık istememizi kendisi için dua etmemizi emrediyor. Bu hadis sahih Müslim. Bukhari Müslim'e inanıyorlar bunlar. Müslim. Beş vakit aracılık istetiyor. Sen de kalkıyorsun diyorsun ki ondan sonra efendim peygamberi aracı yapmakla lat putunu yapmak farkı yoktur diyor. Vay vay vay vay. Anlayın Selefi Vehhabilerin ne zındıklık o izlere itikatlar oldu. Ben boşuna mı konuşuyorum bunlar için yahu? Ben delilsiz konuşmam. Delilim yokmuş. Sabaha kadar delil sayarım. Senin anlayacak ilmin var mı? Onu söyle. Bütün kaynakları sayarım sana. Ondan sonra Efendimiz sallallahu kendisi Fatıma binti Esed annemizin Hazreti Ali Efendimiz'in annesi Ebu Talib'in eşi, Efendimiz'in yengesi ona baktığı için çocukluğunda evinde e, hizmet ettiği için annemden sonra annemdir buyurdu. Kabrine girdi Medine'de defnetti, önce kendi yattı, sonra çıkarttı üstündeki hırkayı, ona kefen olarak bir kat daha sardı, bereket olsun diye. Teberrük, bereketlenmek, hırkayı şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını öpmek, ziyaretler bunlar, hepsi sayı hadis. Hırkasını sardı. On sonra ne dedi? Allah mafliliyliyum mi Ya işte Fatıma bir <gülüyor> deset, annemi affet. Bir hakkı ne vel embiyai kabli? Senin Peygamberin Muhammed kendisi diyor. Peygamberinin hakkı için benden önce geçen Peygamber, epey kendinden önce geçen Peygamberler ölmemiş mi? Ölmüşler. Ölmüşün hatırı, hürmeti kalır mıymış? E, kalbaz olur mu ya o Peygamberlik mi çekildi aldı? Benden önce geçen nebiler hakkı için. Hakkı ne demek? Hürmeti işte yüzü suyu dedikleri Türklerin bu hakkı, hatırı yani. Senin nezdindeki değeri, şerefi için. Bu ne olacak? İbn Mace hadisi. İbn Mace hadisi bir insan evden çıkarken bu dua kursa diyor. bir hakkı seline bak ve bir hakkı memşaya azale. Ya Rabbi diyor. İşte senden isteyenlerin, dua edenlerin hatırı için. Benim bu camiye at attığım adımların hakkı için. Yani senin bile Allah'a dua eden bütün müminlerin bile Allah katında bir hatırı hakkı var da e senin camiye attığın adımların amelinin bir hakkı hatırı var da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alemlerin efendisi, peygamberlerin en faziletlisinin nasıl aracılığı hatırı yok ya? Allah diyor ki vesile arayın. Ben Allah'a bakarım, Kur'an'a bakarım, hadis-i şeriflere bakarım. Muhammed İbni Abdülvehhab zındığının melununun tamam mı yoluna uymam. On binlerce yüz binlerce alimin evliyanın kanına, ırzına, namusuna girmiş şerefsizin, kitapsızın yoluna uymam. Ben Muhammed bin Abdülla İbni Abdülmuttalib sallallahu teala ve sellem kainat nefese Ne konuşuyorsun? Onun için deliller ortadadır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fazileti ortadadır, vesile makamı ortadadır, en büyük vasıta Allah'la aramızda odur, aracımız odur, şefaatçimiz odur, önderimiz odur, rehberimiz odur, kaidimiz odur, sancaktarımız odur, mahşerde Allah'ımıza sancağı altta haşrolacağımız nebi zişanımız odur, odur, odur. Selefiler, Vehhabiler çatlasa da patlasa da. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Allah ile aramızda en büyük vesile vasıta ve aracı olarak kabul ediyoruz. Çünkü Allah'ımız bize emretmiş. Habibine fettebi unü bana tabi olursanız Allah sizi sevecek. Ona uymayanı ben sevmiyorum Allah buyuruyor. Onu size aracı göndermişim buyuruyor. Onu makam Mahmud'a aracılık makamına yükselteceğim buyuruyor. Niye buyuruyor o zaman? Şefaat makamına yükselteceğini niye vaat ediyor o zaman? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aracı yapmayanların İslam'dan nasibi yoktur. Şirkten nasibi çoktur. Bize şirk ithamını yapanlar, peygamberi aradan çıkaranlar, aracılığı inkar edenler, risaleti inkar etmişlerdir. Allah onları da hayırla ıslah Çıkmayan candan ümit geçilmez, idihat eylesin. istikamete irşad eylesin, hidayete irşad eylesin. Çoluk çocukları da, karıları var, çolukları var, çocukları var. Dünya üzerinde yüz binlerce, milyonlarca var. Türkiye'de de bayağı bir on binlerce var. Allah onların hepsini hidayet eyle ya Rabbi. Döndür ya Rasulullah'ın Resulullah'ın aracılığını kabul ettir ya Rab. Şefaatini kabul ettir ya Rabbi. Onlara da iman nasip eyle, hidayet nasip eyle ya Rab. Biz bedduacı değiliz. Sen Fazıl Kerem'inle cümlemize ehl-hüsnet üzere Habibin sallallahu aleyhi ve sellem hakkında nelere inanmamız, onun şanı şerefi fazlati hakkında neleri bilmemiz ve inanmamız gerekiyorsa o itikad ile mücehezeyle eyle, ve vefatımıza kadar bu itikad ile yaşayıp üstlü istikametle, üstlü akıbetle üstlü hatim Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatleriyle iman selametiyle onun yanımıza gelerek imanımızı kurtarmamız için aracı olmasıyla ve kabirde de Bu zat kimdir diye sorduklarında gösterdi. Hepsine Bukhari hadisi ya. Bu benim ne Resulüm, biz Zişan'ım diyebilmeyi bizlere nasip ve müyessereyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve Yarın akşam inşallah saat 8.30'da Lale Gül TV'de sohbetimiz e, hoş olacak. E, Silsile-i evvelce dersini yapmadığım, Yusuf ve Meden Hazretleri bir iman kurtarma vesilesi son nefeste kafir ölme tehlikelerinden gidiyor derslerim. Perşembe derslerim gidiyordu. Ama e, tabi araya mevlüt haftası girdi ayrı dava. E, o derslerden geldim. Yusuf ve Meden Hazretleri'nin çok büyük kerametleri anlatılacak. Abdülkadir Geylani'yi nasıl müjdelediği anlatılacak. Taneler anlatılacak. E, kafir olacak, olarak öldüğünü söylediği bir adamın En büyük alimin nasıl kafir olarak öldüğü vesaire halleri Yusuf ve Medani silsile müşahımızın çok büyüklerinden Abdülhalik Uçduvani Hazretleri'nin Haceken yolunun piri Ben Hazretleri'nin manevi şeyhi, mana alemindeki yetiştiricisi e, üveysidir çünkü. E, Zahirde Seyyid Emir Külal'dir, mana alemde Abdülhalik Uçduvani Hazretleri'dir. İşte o Abdülhalik Uçduvani'de, Ahmet Yesevi'de onlar dört halifedirler. Onların hepsini yetiştiren Yusuf ve Medani Hazretleri'dir. Çok feyizler, bereketler, şefaatine naliyetler diliyoruz. Yarınki sohbet 8.30'da inşallah ben de sağlık saat üzere olurum. Kaçırmayın. Herkese şimdiden haberdar edin. Mende zikri salihin tenzili rahmet. Salihler anılınca rahmetler yağacak. E, Yağar buyuruyor Süfyan ibn-i Uyeyna radıyallahu anh. Çok feyiz, bereket. Evinize, ocağınıza hissedeceksiniz, fark edeceksiniz. Bırakın şu dizileri, filmleri açık, oturun bari kapı. Bırakın şu yalanları, tolanları. Bırakın şarkıları, türküleri. Efendim bu Efendim köpek atmaları bırakın eğlenecek zamanda değiliz ölmek üzereyiz her gün dünya kadar e, ölüm haberleri alıyoruz Mehmet Efendi Hazretlerini kaybetti bugün Hüseyin Harputoğlu hocamız de devamlı cenaze haberleri devamlı cenaze haberleri yarın okuyacağız sohbette İnşallah Rahman vefat eden büyüklerimize de kardeşlerimize de yargı sohbeti e, hakikaten Allah dostlarının itikadıyla, mahabbetiyle dinlersek. Onların yüzü hürmetine şefaatleriyle imanlı ölmemiz nasip olur inşallah. rahman. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve rabbil amin.